Neûzu billahi minneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nahmeduh. Ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve neûzu billahi min şurur enfüsina ve min seyyâta amalina. Men yehdihillahu felâ mudillelah ve men yudlil felâ hadiyelah. Ve eşhedü enn la ilahe illallahu vahduhu ilâ şerikele. Ve eşhedü enn Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ama abad, fe inne estakal hadithi kitabullah ve khayral hedihedü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri mutasatuhha ve kullu bir bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin fî'nâr. Harbin İsmail el kirmani rahime olan Es-Sunne kitabında kader hakkındaki bölümle devam edeceğiz inşallah. İsa bin Rahuya rahime olan şöyle dediğini işittim diyor. Hayır ve şer Allah'tan kullarına takdir edilmiştir. Sonra müellif kendi isnadıyla Ömer bin Muhammed'den şöyle dediğini rivayet etti. Salim bin Abdillah olan yandaydım. Yani Ömer radıyallahu torunu. Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim bin Abdillah Rahimullah'ın yandaydım. Bir adam ona zina eden kişinin yaptığını Allah yazmış mıdır dedi. O da evet dedi. Adam bundan dolayı ona azap eder mi dedi. Salim bin Rahimullah evet dedi. Yine müellif isnadıyla ee, Kabbim Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyurduğunu rivayet ediyor Muhakkak ki Allah Musa aleyhisselam ile konuşmayı vaat ettiğinde Allah'ın vaat ettiği vakitte çıktı. O Rabbi ile konuşurken arkasında bir ses işitti ve dedi ki İlahi muhakkak ki ardımda bir ses işitiyorum. Kavmim sapıttı mı? Allah evet ey Musa buyurdu. İlahi onları kim saptırdı dedi. Allah onları esamiri es saptırdı buyurdu. İlahi onları hangi konuda saptırdı dedi. Allah onlar için böğüren bir buzağı cesedi yaptı buyurdu. Musa Aleyhisselam ilahi, es Esamiri onlara buzağı yaptı. Peki ona böğürmesi için ruhu üfleyen kimdir dedi? Allah ben ey Musa buyurdu. Dedi ki izzetine yemin olsun ey ilahi kavmimi saptıran senden başkası değildir. Allah buyurdu ki doğru söyledin ey hikmetlerin hikmetlisi. Hikmet sahibi bir kimse senden daha hikmetli olamaz. Bunu İbn Merduye'nin tefsirinden naklen Süüthi Durul-Mensur'da da zikretmiştir. Bunun isnadında, yani Kirman-ı burada isnadını zikrediyor, ben isnadı atladım. E, Yusuf bin Es-Sefer diye metruk bir ravisi vardır. Yani bu rivayet zayıftır. Fakat e, mana olarak e, doğrudur. Yine müellif e, İbn-i Ömer radiyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu, kendi isnadıyla aktarıyor. Muhakkak ki Allah İlk olarak kalemi sağıyla tuttu. Onun iki eli de sağdır. Dünyayı içinde olanlarla iyi ya da facir kimselerin yaptıkları amelleri, yaş ve kuruyu yazdı. Bunları zikirde saydı. Yani levh-i mahfuzda saydı. Sonra buyurdu ki, dilerseniz şu ayeti okuyun. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurdu. Bu bizim kitabımızdır. Sizin aleyhinizde hak ile konuşuyor. Gerçekten biz sizin yaptıklarınızı yazıyor. Yani nüshasını çıkarıyorduk. Casiye 29. Nüsha ancak yazılması bitirilmiş bir şeyden çıkarılmaz mı? Evet. Hadis şahitleriyle sahiptir. İbn-i Nebiyasım da Es-Sünnede, bir Kader'de, İbn-i Duat'ta, İlibani'de, Aucur'da, rivayet etmiştir. Geçtiğimiz haftalarda tefsir dersinde casiye Suresi'nin 29. ayetini açıklarken bundan bahsetmiştik. Ayette İnna kunna nestensihû ma kuntum ta'melûn ta diye geçiyor. Yani Yaptıklarınızda istinsah ediyorduk. Yani var olan, levh-i mahfuzda var olan şeyden o senelik kaderde, ömürlük kaderde onlara yazılıyordu. Bu da her şeyin önceden yazılmış, bitmiş olduğunu gösteriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü da bu ayeti böylece delil getirmiş oluyor. Yine müellif kendi isnadıyla Hakim bin Hizam radyalantin şöyle rivayet ediyor. Bir adam dedi ki Allah'ın Resulü amellere yeni mi başlıyoruz yoksa önceden takdir mi edilmiştir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah Adem'in zürriyetini sırtından aldı, sonra iki avucunda yaydı. Sonra onları kendi nefislerine şahitlik ettirdi. Sonra şöyle buyurdu. Şunlar cennettedir, şunlar da ateştedir yani cehennemdedir. Cennetliklere cennet ehlinin ameli kolaylaştırıldı. Cehennemliklere de cehennem ehlinin amelleri kolaylaştırıldı. Evet bunu Bukhari'de Tarihül Kebir'de, Taberi tefsirinde Taberani Mucemül Kebir'de rivayet etmişlerdir. Bu da şahitleriyle sahip bir rivayettir. Yine müellif İbn Abbas radıyallahu anh'a'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem' şöyle buyurduğunu kendi isnadını zikrederek aktarıyor. Belki de sen Benden sonra Allah'ın kaderini yalanlayan, günahları kula nispet eden ve sözlerini Hristiyanlıktan türeten bir topla yetişinceye kadar kalırsın. Eğer böyle olursa onlardan Allah'a teberri et. Yani uzaklaş. i̇bn Abbas radiyallahu ellerini kaldırır ve şöyle derdi. Allah'ım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bana emrettiği gibi onlardan sana teberri ediyorum. Bunu Taberani Mucemül Kebir'de de rivayet etmiştir. Kirmaninin isnadında Yezid bin Yusuf Errahabi zayıftır. Taberani'nin isnadında ise Abdullah bin Ziyad bin Seman vardır, o metruhtur. Fakat kaderi yeden teberri etmek hakkındaki hadisler başka yollarla sabit olmuştur. Evet, yine müellif kendisine adıyla Abdullah bin Amr bin el-As radiyallahu şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim, elinde bir kitap vardı. Buyurdu ki, bu alemlerin Rabbinin cennetliklerin sayısını yazdığı bir kitaptır. Bunda onların ve babalarının isimleri vardır. Cennetliklerin sonuncusuna varıncaya kadar yazılmış ve toplanmıştır. Bunlara artırma ve eksiltme yapılmayacaktır. Yine cehennemlikleri de saymıştır. Bunda onların ve babalarının isimleri vardır. Sonuncusuna kadar yazılmış ve toplanmıştır. Onlara artırma ve eksiltme yapılmayacaktır. Bir adam dedi ki, o halde neden amel ediyoruz ey Allah'ın Resulü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Amel edin, dost doğru olun. Çünkü cennetlik kişinin ameli hangi işi işlerse işlesin, cennetlik kişilerin ameliyle son bulacaktır. Cenneme girecek kimse de hangi amel işlemiş olursa olsun, onun ameli de cennemlik kişilerin amelleriyle son bulacaktır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir grup cennette, bir grup da sairde, yani cehennemdedir. Yani Şura suresi 7. ayetini okudu. Evet, bunu Ahmet, Tirmizi, Nesai-i Sünneli Kübra'da, Taberani, firyab El-Kader'de, Ebu Naim Hilya'de, Darimi er Alel-Cehmiye'de, İbni Veyb Kader cüzünde, Acurri Şeria'da rivayet etmişlerdir. Hadis sahihtir. Yine müellif e, kendisini adıyla Ebu Lesvet et diliğinin şöyle dediğini rivayet ediyor. Günlerden bir günün sabahında İmran bin Husayn radıyallahu anhuma'ya gittim. İmran bana dedi ki, ey Ebu Lesvet, bugün insanların yorulup çabaladıkları, ''Daha önce kendileri hakkında takdir ve tespit edilen şeyler midir? Yoksa geleceklerine dair nebilerinin kendilerine getirdiği ve haklarında hüccet sabit olan hususlar mıdır?'' Dedim ki, ''Bilakis daha önce takdir ve tespit edilen şeylerdir.'' İmran Radyalan dedi ki, ''Öyleyse bu onlar hakkında bir zulüm olmaz mı? Ben bundan çok korktum Ne dedim ki, ''Hepsi Allah'ın yaratmasıyladır ve elinin mülküdür.'' O yaptıklarından asla mesul değildir. Onlar yani mahluklar ise yaptıklarından mesuldürler ayetini okudum. Enbiya 23. ayetini. Sonra bana dedi ki Allah seni esirgesin. Sana sorduklarımla sadece senin aklını korumak istedim. Müzeyne'den veya neden dedi bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip şöyle dedi. Ey Allahın Resulü bugün insanların yorulup çabaladıkları daha önce kendileri hakkında takdir ve tespit edilen şeyler midir? Yoksa geleceklerine dair nebilerinin kendilerine getirdiği ve haklarında hüccet sabit olan hususlar mıdır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevapladı. Hayır, bilakis daha önce takdir ve tespit edilen şeylerdir. Dediler ki, ey Allah'ın Resulü o zaman neden amel ediyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah kimi iki menzilden yani cennet veya cennemden biri için yaratmışsa Allah onu onun amellerine hazırlar. Allah'ın kitabındaki şu ayette bunun tasdikidir. Nefse ve onu şekillendirene, sonra da ona iyilik ve kötülüğü ilham edene and olsun ki. Şems 7-8. ayetleri. Evet, bunu Müslim rivayet etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den müellif isnadıyla zikrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbir zındıklık yoktur ki onun asılı kader yalanlamak olmasın. Bunu firyab El-Kader'de, Acur-ı Eşşeriya'da, İbni Bat'ta, El-İbane'de, Taber-ı Kebir'de rivayet etmişlerdir. Hadis rivayet yollarıyla sahiptir. Yine e, Ebu Derdar Radyalent'ten müellif kendisinin adıyla zikrediyor. Dediler ki Yalan Resulü ne dersin? Önceden bitirilmiş bir şey hususunda mı amel ediyoruz yoksa yeni başlayan bir şey hususunda mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki önceden bitirilmiş bir şey hususunda. Dediler ki, kazadan sonra amel nasıl olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her kişiye ne için yaratılmışsa o kolaylaştırılır. Evet, bunu da Ahmet El-Kader'de Firyabi, İbane kitabında İbni Batta ve hakim rivayet etmişlerdir. Bu hadiste sayıttır. Ee, müellif Amr bin Şaib Rahimullah'tan kendi isnadıyla şöyle anlatıyor. Ben Said bin el Müseyyep Rahim olan yanındaydım. Bir adam geldi ve dedi ki, ''Bazı insanlar Allah ameller dışında her şeyi takdir etmiştir.'' diyorlar. Vallahi Said'in o günkü öfkesi gibi öfkelendiğini hiç görmemiştim. Hatta kalkıp gitmeye yeltendi. Sonra dedi ki, ''Demek bunu da yaptılar. Demek bunu da yaptılar. Yazıklar olsun onlara. Neden böyle yapıyorlar? Vallahi ben onlar hakkında bir söz duydum ki kendilerine şer olarak yeter.'' Dedim ki, ''Allah elini versin Ebu Muhammed. Nedir o söz?'' Dedi ki, bana Rafi bin Hadic radıyallahu an tahdis etti. Dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetimde Allah'ı ve Kur'an'ı farkında olmadan inkar edecek bir topluk olacaktır. Dedim ki, bu nasıl olacak ey Allah'ın Resulü? Şöyle buyurdu. Kaderin bir kısmını kabul, bir kısmını inkar edecekler. Ben ne diyecekler ey Allah'ın Resulü dedim. Şöyle buyurdu. Hayır Allah'tan şere ise iblistendir derler. Bu düşünceyle Allah'ın kitabını okurlar. Böylece iman ettikten ve bilgisine ulaştıktan sonra Kur'an'ı inkar ederler. Ümmetin bunlardan nice düşmanlık, kin ve tartışmalar görecektir. Sonra suretlerin değiştirilmesi olur. Allah onların genelini maymunlara ve domuzlara dönüştürecektir. Sonra yere batırılma olur. Bundan pek az kimse kurtulacaktır. O gün müminin sevinci az, üzüntüsü büyük olacaktır. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ağladı. Onu ağlamasıyla biz de ağladık. Niçin ağlıyorsun ey Allah'ın Resulü diye sorulunca şöyle buyurdu. O bahtsızlara merhametten dolayı. Çünkü işlerinde çok çaba göstereni var, ibadet etmeye çalışanı var. Bununla beraber onlar bu görüşü ilk olarak savunup başarısız olanlar da değillerdir. Zira İsrailoğullarından helak olanların geneli kaderi yalanlama yüzünden helak olmuştur. Denildi ki ey Allah'ın Resulü kadere iman nedir? Buyurdu ki Allah'ın birliğine inanman, cennete ve cehenneme inanman, Allah'ın cennet ve cehennemi diğer mahlukattan önce yarattığını, onlardan dilediğini cennetlik, dilediğini cehennemlik kılmasını, onun adaleti olarak bilmen, herkesin kendisi hakkında yazılana göre amel ettiğini ve kendisi için yaratılan şeye varacağını bilmendir. Bunun üzerine Allah ve Resulü doğru söyledi dedim. Evet, bunun e, diğer bir tarikten biraz daha uzun metniyle Bizden Olmayanlar kitabında diğer metnini aktarmıştık. Bunu İbn-i Bat'ta, El-İbani'de, Lalka-i Haris-i Müsned'inde, Begavi, mucem Taberani, mucem Kebir'de, Hatip, El-Muttefek ve El-Müftereh'de, Acur-i Beyhaki, Kader'de rivayet etmişlerdir. Daha başka e, muaddisler de aktarmışlardır. Bu da e, isnadı sahih olan bir hadistir. Yine müellif e, Ömer Radyallar'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyrun rivayet ediyor. Kıyamet günü bir münade şöyle seslenir. Allah'ın düşmanları olan kaderiye kalksın. Bunu i̇bnül Ebi Asım es-Sünne'de Taberani mucemmelefsatla rivayet etmişlerdir. İsnadında Habib bin Ömer zayıftır. Ee, Abdullah bin Ömer radıyallanmadan onu da Ömer radıyallan'dan yaptı rivayette. Şöyle demiştir Ömer Radya olan. Onlardan kimi cehennemlik, kimi cennetliktir. Hud 105. ayeti nazil olduğu zaman Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bunu sordum ve dedim ki Ey Allah'ın Resulü ne üzerine amel ediyoruz? Yani madem insanların cennetlik olanı, cennemlik olanı belli. O halde neden amel ediyoruz? Bitirilmiş bir mesele üzerine mi? Yoksa bitirilmemiş bir şey üzerine mi? Buyurdu ki bilakis bitirilmiş ve kalemlerin yazmış olduğu bir şey üzerine ey Ömer. Lakin herkese kendisi için yaratılmış olduğu şey Kolaylaştırılır. Yani o cennetliklerden ise ona cennetliklerin ameli kolaylaştırılır. Cennetliklerden ise ameli ona kolaylaştırılır. Bunu Tirmizi, İbn-i Asım, es ve Ahmet rivayet etmişlerdir. i̇bn Ömer radıyallahu anh'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor o da. Muhakkak ki şayet Allah kendisine isyan edilmemesini dileseydi iblisi yaratmazdı. Evet, bunun İslam'da meşhur bir ravi vardır. Ayrıca Ebu Naim Hilya'da Beyhaki El Esma ve Sıfat'ta rivayet etmişlerdir. Evet, Ömer radıyallahu diğer bir rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yalanlayan zındıklar olacaktır. Dikkat edin. Onlar bu ümmetin mecusileridir. Onların şirkiyle helak olmayan bir ümmet yoktur. Onların iman etmelerinden sonra şirklerinin başlangıcı ise mutlaka kaderi yalanlamakla olur. Evet. Bunun da e, İbn-i Asım Es-Sünne'de, firyab El-Kader'de, İbn-i Bat'ta, i̇l rivayet etmişlerdir. Bunda İslam'da meşhul bir rağı vardır. E, müellif Ebu Yahya el-Yemani el-Habeşi'den şöyle dedin rivayet ediyor. Taus radıyallahu anh'ı i̇bn Abbas radıyallahu şöyle rivayet ederken işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her ümmetin mecusileri vardır. Ümmetimin mecusilerde Allah'ın kaderlerini yalanlayanlardır. Kaderi yalanlamanın en düşüğü iman ettikten sonra Allah'a ortak koşan kimse gibidir. Evet, bu Ebu Yahya el-Yemani zayıftır. Bu bahs bahsi bahs geçen, bunu de El-Kuna ve esmada rivayet etmiştir. Ebu Hureyri Radiyallahu anh'den e, müellif kendisi nadiler rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden dost olmak isteyenler için tekvir 28. ayeti nazı olunca dediler ki iş bize bırakılmış. Dilersek istikamet üzere oluruz. Dilersek olmayız. Bunun üzerine Cibril aleyhisselam indi ve dedi ki ey Muhammed yalanladılar. Tekvir 29. ayetini indirdi yani. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Böylece Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ferahladı. Bunu da Firyabi El-Kader'de rivayet etmiştir. Bunda esnafında zayıflık vardır. Ebu Hureyye Radiyalan'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Adem ve Musa aleyhisselam tartıştılar. Musa aleyhisselam dedi ki, ''Ey Adem, sen bizim cennetten çıkmamıza sebep olan babamızsın.'' Adem aleyhisselam da dedi ki, ''Ey Musa, Allah seni kelamıyla seçkin kıldı. Senin için eliyle levhaları yazdı. Allah'ın beni yaratmadan 40 sene önce takdir ettiği bir şeyden dolayı beni mi kınıyorsun?'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki böylece Adem Musa'ya galip geldi. Adem Musa'ya galip geldi. Evet bu Buhari ve Müslim'in de rivayet ettikleri bir hadistir. Ee, Ebu Derda radıyallah'tan gelen rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul kendisine isabet etmesi takdir edilen şeyin mutlaka kendisine isabet edeceğini. Kendisine isabet etmemesi takdir edilen şeyin de kesinlikle kendisine isabet etmeyeceğini bilmedikçe iman hakikatine ulaşamaz. Anne ve babasına isyan eden, sarhoş edici içkiye devam eden ve kaderi yalanlayan cennete giremez. Evet bu hadis Hasen'dir. Ahmet, Firyabi ve i̇bn Asım da rivayet etmişlerdir. Ubade bin samit radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. Ona yaz buyurdu. O da ''Ya Rab neyi yazayım?'' dedi. Buyurdu ki ''Her şeyin kaderlerini yaz.'' Evet. Bu da birçok tarihten sabit olmuş bir hadistir. Ebu Dağıt ve Tirmizi'nin de sünenlerinde geçen bir rivayet. Ee, Cabir Radyalan'ta gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Muhakkak ki bu ümmetin mecusileri Allah'ın kaderlerini yalanlayanlardır.'' Onlar hastalandıklar zaman ziyaret etmeyin. Onlarla karşılaştığınızda selam vermeyin. Öldüklerinde cenazelerine şahitlik etmeyin. Evet bunu İbn Mace, İbn Beyas'ın El Kader ve Firiabi, Taberani Evsat'ta rivayet etmişlerdir. Evet bu da rivayet yollarıyla hasen bir hadistir. Ee, Cabir Radyalan'tan gelen diğer bir rivayette Suraka bin Cu'şum radiyallan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sordu. Ey Allah'ın Resulü kalemlerin yazdığı, kitapların kuruduğu şey hakkında mı amel ediyoruz? Yoksa yeni başlayan bir şey hakkında mı amel ediyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kalemlerin yazdığı ve kitapların kuruduğu şey hakkında amel ediyorsunuz. Yani ne yapıyorsanız bu önceden takdir edilmiş, yazılmıştır. Sura Radyalan dedi ki amel edenler ne için amel ediyor ey Allah'ın Resulü? Buyurdu ki herkes ne için yaratılmışsa ona o kolaylaştırılır. Evet, bunu Müslim sayinde rivayet etmiştir. Enes bin Maik radiyalanit'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, diyor. Kaderi başlangıçta bir mecusidir. Sonunda ise bir zındıktır. Evet, bunu Ebu e, kitabına nispetle Hindiyi malde zikretmiş, Deylem Firdevs'de e, zikretmiştir. İsnadında Eban bin Ebi Ayyaş, metruktur. Fakat seleften bazılarına ait, yani Allah Resulüne dayandırılması sabit değil, görüldüğü gibi isnadın. Fakat seleften bazılarından bu söz sabit olmuştur. E, yani kaderi başlangıçta bir mecusidir. Yani hayrı yaratan Allah, şerri yaratan iblis düşüncesiyle. E, sonda da bir zındıktır. Mücahit Rahimullah gibi e, seleften bazıları bu sözü söylemişlerdir. Huzeyfe Radyalant'tan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki bir toplu kader yoktur derler. Onlar bu ümmetin mecusileridir. Onların cenazelerine şahitlik etmeyin, hastalarını ziyaret etmeyin. Zira onlar deccalin taraftarlarıdır. Allah'ın onları deccale katması bir haktır. Evet, Ahmet Ebu Davud ve Es-Sünnet'e Abdullah bin Ahmet rivayet etmişlerdir. Ebu Umame radiyallahu anh'tan gelen rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah mahlukatı yarattı ve kaderi belirledi. Nebilerden misak kaldı. Arşı su üzerindeydi. Cennetlikleri cennetlik, cehennemlikleri de cehennemlik kıldı. Dediler ki, Ey Allah'ın Resulü o halde ne için amel ediyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her topluluk kendi menzilleri için amel eder. Evet, hadisin metni şahitleriyle sahihtir. Müellifin isnadında zayıflık var ama başka tariflerle sabit olmuştur. Ebu Bürde Radyalan'tan gelen rivayette Ayşe Radyalan'a gittim ve dedim ki Ey anneciğim, bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğin bir hadis söyle. Dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kuşlar Allah'ın kaderiyle uçarlar. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayra yormaktan hoşlanırdı. Evet, bunu Ahmet, İbni Beyasım ve Hakim rivayet etmişlerdir, sayıttir. Vasile bin El Eska radıyallahu gelen rivayette, Ben kaderi birinin arkasında namaz kılmam dediği e, gelmiştir. Bunu İbn-i Battah İbane'de, Taberani Mucemül Kebir'de, Lalkay-ı itikatta rivayet etmiştir. İstinadında meçhul râvi vardır bunun. Ebu Cafer Muhammed-el-Bahır Rahimullah'a bizim kaderi bir imamımız var denilince şöyle demiştir. Onun arkasına kıldığın bütün namazları iade et. Bunu acuri lalkay ve İbn-i Battah rivayet etmişlerdir ayrıca. İbn-i Rahimullah şöyle demiştir. Kaderi yiyenin, kestiklerini yemeyin. Bunda Lalkay rivayet etmiştir. Yani e, müşriklerin kestiğini yemeyen e, bir görüş var seleften. Bu sebeple kaderiler de müşrik oldukları için onların kestiği yenmez e, diyor İbn-i Sirin da. Ebu Suel yani Nafi bin Malik el Asbahi Rahimullah şöyle demiştir. Kaderi sana selam verirse ona ve aleykede. Bunu da lalkayı zikretmiştir ayrıca. Ömer bin Abdülaziz Rahimullah şöyle demiştir. Kaderiye ile birlikte savaşa çıkmayın zira onlar yardım görmezler. Yani Allah'tan yardım görmenize mani olur onları cihada çıkarmanız. Evet. Ebu İsmet el-Hazza Ebu Salih'ten, o da babasından rivayet ediyor. Basra kalsı Ubeydullah bin el Hasan bin el-Husayn. Rahimullah'a bir adamdan satın alınan bir köleyle ilgili dava getirildi. Adam dedi ki, ben bunu satın aldım ve bana bir hastalığı veya sıkıntısı olmadığına ve Müslüman olduğuna dair teminat verildi. Ancak ben onun bir kaderi olduğunu gördüm. Ubeydullah bin el Hasan dedi ki, hangi hastalık bundan daha beter olabilir ki? Bunu ona iade et. Evet, Ebu Süheyl Şöyle rivayet ediyor. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu benimle istişare edip dedi ki kaderi hakkında görüşün nedir? Ben onların tevbeye çağrılmaları, tevbe etmezlerse boyunlarının vurulması görüşündeyim. Ömer bin Abdülaziz Rahimullah dedi ki işte bu hak olan bir tutumdur. Evet. El-Yeman bin Adi'den gelen rivayette Etta Hak bin Humra Rahimullah'a kaderi hakkında sordum. Dedi ki tevbe çağrılır, kabul etmezse öldürülür. Yani bunlar zındıklar hükmündedir. Kadı onu bu görüşlerinden, kader kârı görüşünden tevbeye çağırır. Eğer tevbe etmezse öldürülür. Yani küfrü sabit olur, mürtetliği sabit olur o zaman. Hakim bin Umeyri Rahimullah'tan Ömer bin Abdülaziz olan yanında kaderiye'den bahsedildi. Dedi ki, onu bir din edinmişlerse onlar dillerinin çıkarılıp koparılmasını hak etmişlerdir. Ömer bin Abdülaziz Rahimullah'tan diğer rivayette, kaderi yalanlayanların tevbeye çağrılmaları, tevbe etmezlerse Müslümanların diyarından sürgün edilmeleri gerektiği görüşündeyim diyor. Malik Rahimullah'a kaderinin tevbeye çağrılıp çağrılmayacağı soruldu. Yani kaderi bir kimse, kaderi inkar eden bir kimse doğrudan öldürülür mü? Yoksa önce istitabe mi uygulanır? Tevbeye mi çağrılır? Dedi ki, Allah kulların amel etmelerinden önce onların ne yapacaklarını bilmediğini söyleyenlerden ise evet. Yani günümüz hani Abdullah Zübindir gibiler böyle söylüyor ya bir olay işlenmeden önce, meydana gelmeden önce Allah onu bilmez diyor mesela. Böylelerinden ise evet. Yani bu tevbeye çağrılmadan da öldürülür. Ebu Abdullah Ahmet bin Hanbel Rahimullah dedi ki onlar Allah'ın ilmini ilminin dışına çıkaranlardır. Yani Allah'ın ilmini inkar edenlerdir. Bu sebeple onlar tevbeye çağırılmadan öldürülür. Yani bir kimse Abdülaziz Baynir'a doğrudan e, kafir, mürtet dese e, bir beys yok bunda. Yani istitabe gerektiren durumlar için biz, e, yani kadının hükmüne e, muhtaç olan durumlar için zındıkların e, konumunu müftetlerden ayırıyoruz. Bu Allah'ın ilmini inkar için. Yani sırf e, Burada Allah'ın sıfatının bir inkarı var Cehmilerin. İşte Kur'an mahluk derken <gülüyor> kelam sıfatını inkar etmeleri gibi ee, böyle bir durum bunlarınki de. Yahya bin el Fadıl dedi ki Miknefen Nedbi'nin e, Kadı Ebu Yusuf'a şöyle soruna şahit oldum. Bu Kadı Ebu Yusuf, Ebu Hanife'nin öğrencisi Ebu Yusuf. Ey Ebu Yusuf, kaderiye'nin hükmü nedir? Dedi ki Allah'ın ilmini inkar ettiği için tevbeye çağrılır, Tevbe etmese öldürülür. Yani Kadı Ebu Yusuf da işte böyle bir kimsenin Allah'ın ilmini inkar ettiği için e, tevbe ettirilmesi görüşünde. Yani o direkt mürted görmüyor da önce istihabe uygulanması görüşünde. Muhammed bin Kabel Kurazi Raymullah'tan gelen rivayette, tabi müellif bunların hep isnatlarını zikrediyor. Ben konuyu uzatmamak için isnatları tek tek zikretmiyorum. Kaderiye bizim Nebimizin de aralarında bulunduğu 70 Nebi'nin diliyle lanetlenmiştir. Kıyamet günü olduğu zaman bir münadi şöyle seslenir. Allah'ın düşmanları kalksınlar. Bunun üzerine Kaderiye kalkar. Evet, Taberani, Evsat'ta, e, Lalkai itikadda rivayet etmişlerdir. Bunu Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ın sözü olarak rivayet etmişlerdir. Onların isnadında, e, metruh var. Fakat Muhammed bin Kabel Kurazi'nin sözü olarak bu şekilde sabit olmuştur. Enes bin Malik radıyallarından gelen rivayette kaderi yalanlayanlar müşriklerdir demiştir. Bunun da isnadında zayıflık var Enes radıyallarına ulaşan isnadında. İbn Abbas radıyallarına dedi ki kadere iman tevhidin nizamıdır. Kim Allah'ı birler de Allah'ı tevhid eder. birler de kaderi yalanlarsa, kaderi yalanlaması tevhidi nakseder. Yani tevhidini iptal eder. Evet, İbn-i Ömer radıyallahu şöyle demiştir. Kim Allah ile beraber bir bari, yani var edici, bir halik, bir yaratıcı... Bir rızık verici, bir kadi yani hükmedici, bir razı kılıcı, kendisi için bir fayda veya zarar verici, bir öldüren veya hayat verici veya bir kabirden diriltici olduğunu iddia ederse, Allah onu bir dilsiz ve bir kör olarak diriltir, amelini de saçıp savurur, sebepleri kopar ve yüzüstü ateşe atılır. Evet bunlar demek ki i̇bn Abbas'ın sözünü bir nebze açıklayan bir ifade İbn-i Ömer'in bu sözü. Çünkü kadere iman tevhidin nizamıdır. şirkin temelinde kader inancına, el-üsünetin kader inancına muhalefet vardır. İşte Allah'tan başka fayda ve zarar veren olması, işte hidayetinde saptırmanda Allah'a ait olması, kulların kendi fiillerinin yaratıcısı olması vesaire. Bunun gibi meseleler hep yani kişiyi tevhitten şirke çıkaran Meseleler, bunlar hep kadere imanla alakalı konular. Evet, Muhammed bin Sirin Raymullah şöyle demiştir: Bana anlatıldığına göre, kaderiyenin kabirlerinde suretleri değiştirilecek, maymunlar ve domuzlara döndürüleceklerdir. Evet, İbn Sirin Raymullah bu suret değişiminin kabirlerinde kaderiye olacağını söylüyor. Ömer bin Abdülaziz Rahimullah dedi ki ey insanlar Allah'tan sakının Allah'a yemin olsun muhakkak ki bazı topluluklar bazı amelleri işler Allah onları kendilerine yazmış ve boynlarına koymuştur. Yani önceden takdir edileni işlerler. Zühri Rahimullah şöyle demiştir. Kaza kaderdir. Kader ilimdir. İlim kulların ve Kulların hayır veya şer işledikleri şeyleri kuşatır. Bunlar dünyadan ayrılmalarına kadar boyunlarında yazılıdır. Muhammed bin Kabel Kurazi Rahimullah dedi ki, Saffat 162-163. ayetler hakkında, Hiçbiriniz cehenneme girecek kimseden başkasını ona karşı fitneye düşüremezsiniz. Bu ayet hakkında şöyle demiştir, Sizler benim cennemlik olarak yazıklarım dışında kimseyi saptıracak değilsiniz demektir. Ebu Hazim Reymonla şöyle dedi. İbn Ömer radıyallanmanın yanında kaderi yalanlayan bir topluluktan bahsedildi. Bunun üzerine dedi ki: Onlarla oturmayın. Onlara selam vermeyin. Hastalarını ziyaret etmeyin. Cenazelerine şahit etmeyin. Onlara benim kendilerinden beri olduğumu, onların da benden beri olduklarını haber verin. Onlar bu ümmetin mecusileridir. Evet bunu Firyavi İbn Battah rivayet etmişlerdir. Eee Muhammed Ömer bin Muhammed bin Zeyd dedi ki bir adam Salim bin Abdillah Rahimullah yani Abdullah bin Ömer'in oğluna zina kaderli midir diye sordu. O da evet dedi. Adam Allah'ın ona takdir ettiği bir kaza mıdır dedi Salim Rahimullah bunun sürse de evet dedi. Yani bunu başta zikretmiştik müellif tekrar zikrediyor. İshak bin Rahüye Rahimullah kaderiyenin arkasına namaz kılmayı sordum dedi ki onun bir kaderi olduğunu bildiğin halde kasten arkasında namaz kılamazsın. Eğer bilmeden kılmışsan namaz geçerlidir, iade etmen gerekmez. Evet, Ahmet bin Yunus dedi ki, bir adamın Süfyanes Sevil Rahimullah şöyle sorduğunu işittim. Kaderi yalanlayan bir adamın arkasında namaz kılayım mı? Dedi ki, onu öne geçirmeyin. Adam dedi ki, o köyün imamıdır, onların başka bir imamı yoktur. Süfyan Raymullah dedi ki onu öne geçirmeyin, onu öne geçirmeyin. Yani onu imam edinmeyin. Ömer bin Heysem dedi ki Essevri Raymullah kaderi birinin arkasında namaz kılan adam hakkında ne dersin? Denildi. Dedi ki dört sene boyunca onun arkasında namaz kılmış olsa bile namazı iade eder. Yani bile bile kaderi olduğunu bile bile böyle birinin arkasında namaz kılmışsa kaç sene kılmışsa onların hepsini iade etmesi gerekir. Evza-i Rahimullah şöyle dedi. Mecbur kalmadıkça kaderi birinin arkasında namaz kılınmaz. Mecbur kalmada işte cuma ve bayram namazı gibi işte devlet namazlarını kastediyor. Ezzübeydi Ez Rahimullah'a şöyle soruldu. Bidat sahibi veya yalanlayan birinin arkasında namaz kılınır mı? Zübeydi Rahimullah dedi ki eğer bir vali ise senin yapacak bir şeyin yok. Sen mazursun. Eğer vali değilse onun arkasında namaz kılma. Yani İslam devletlerinde işte cuma ve bayram namazlarını vali ve böyle yönetici konuda kimseler kıldırırdı, onu işaret ediyor. Yani vakit namazlarında onun arkasına namaz kılma ama bu cemaat siyasi namazlarda sen mazursun diyor. Vasile bin Eska radiyallahu anh'ten rivayette şayet bir kaderin arkasına namaz kılarsam namazımı iade ederim demiştir. İbn-i Abbas radyalanma şöyle dedi. Bir eşek leşinin arkasına namaz kılmam benim için bir kaderinin arkasına namaz kılmamdan sevimlidir. Harp bin Süreç'ten şöyle dediği rivayet edilmiştir. Muhammed bin Ali Rahimullah'a şöyle dedim. Yani e, Muhammed el-Bakır bu. Bizim kaderi bir imamımız var. Onun arkasında namaz kılalım mı? Dedi ki ne zamandır onun arkasında namaz kılıyorsunuz? Ben 30 senedir dedim. 30 sene namaz kılmış olsam bile namazlarını iade et dedi. İsak bin Rahuya Rahiullah şöyle derken işitti. Kim ben müminim derse o bir mürciidir. Ben onun arkasında namaz kılınır mı dedim? Hayır dedi. Ebu Ubeyd Rahiullah şöyle dedi. Bu e, El Kasım bin Selam Ebu Beyt kaderi Harici ve mürciğinin arkasına namaza gelince bundan hoşlanmam, uygun da görmem. Eğer bir kimse onlardan birinin arkasına namaz kılarsa namaz geçersiz olmaz, iade etmesini de emretmem. Ama onun arkasında namaz kılmayı da hoş görmüyor. Nuaim bin Ebi Hint Rahimullah şöyle dedi. Ömer bin El Hattab radıyallahu dedi ki, ''Kim mümin olduğunu söylerse o bir kafirdir, kim alim olduğunu söylerse o bir cahildir, kim cennetlik olduğunu söylerse o bir cehennemliktir.'' Bunun istinadı zayıftır. İstinadında Leis bin Ebi Süleym var bunun. Ee, Ahmet bin Hanbeli Rahimullah'a dedim ki diyor müellif, bütün bidat elinin arkasında namaz kılmak mekruh mudur? Ahmet dedi ki onların hepsi bir değildir. el el Basri Rahimullah'a bidat sahibinin arkasında namaz kılmak hakkında sordu. Dedi ki onun arkasında namaz kıl, bidati kendi aleyhine bir küçüklük ve lekedir. Yani burada e, Ahmet bin Hanbel'in işaret ettiği durum var. Bidat elinin hepsi bir değil. Mesela cehmiye, kaderiye veya rafıziye birinin arkasında namaz kılmak zorunda kalırsan bunu iade edersin. Ama bu şekilde olmayan diğer bir eline gelince e, onun bidati kendinedir. Memun bin Mihran Rahimullah'a şöyle denildi. Haricilerden olduğu söylenen bir adamın arkasında namaz kılmak hakkında ne dersin? Dedi ki sen onun için namaz kılmıyorsun, Allah için kılıyorsun. Nitekim biz haruri ve ezraki olan el-Haccac'ın arkasında namaz kılardık. Bunun üzerine ona baktım. Dedi ki: "Haruri ve ezraki nedir bilir misin? Sen bir ayete muhalefet ettiğin zaman sana kafir diyen ve kanını helal sayan kimsedir. El-Haccac da işte böyleydi." Yani o Emevilerin zalim halif şeyi e, valisi Haccac bir hariciydi aynı zamanda diyor. Yezid bin Ebi Süleyman Rahimullah'tan, Ebu Vail Rahimullah, El Muhtar'ın yani Muhtar es sakafi bu e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Sakif kabilesinden bir yalancı bir de kan dökücü çıkacaktır dediği iki kişiden birisi. Kan dökücü olan Haccac Es-Sekafi, Haccac bin Yusuf es sakafi mübir olan o kan dökücü. Yalancı olan, Kezap olan ise bu El Muhtar'dır. İşte Mehdilik falan iddia eden birisiydi. birlik falan iddia etti daha sonradan. Bu El-Muhtar es Onun arkasından namaz kılar ve onunla beraber Cuma namazlarına katılırdı. Ebu Vail Şakit bin Seleme İbn-i Mesud önde gelen öğrencilerinden, tabiinden. İsa Rahimullah'a rey asabın arkasına namaz kılmak sorunca olunca dedi ki eğer salih bir kimse ise sakınca yoktur. İsa şöyle tahtis etti. Yahya bin Adem Rahimullah şöyle derken işittim, Muhammed bin El-Hasen'in arkasında namaz kıldım bu Ebu Hanife'nin öğrencisi İmam Muhammed dedikleri, namazı kötü kıldırdığı için namazımı iade ettim. Ahmet bin Ambel Rahimullah dedim ki, Besmele'yi sesli okuyan kimsenin arkasında namaz kılınır mı? Yani şafiler sesli okuyor bugün. Dedi ki, bidat sahibi değilse bunda sakınca yoktur. Evet, bunu Harbel Kirmani mesailinde de zikretmiş. Evet, Kader e, Kader'e iman ve buna ek olarak işte kaderlerin ve diğer bidadelin arkasında namaz kılma meselesini böylece aktarmış olduk müellifin kitabından. Bir topluluğun cennetlik olduğuna şahitlik etmek hakkında bir bölüme geçiyor buradan itibaren müellif. Allah izin verirse bir sonraki derste de bundan devam edeceğiz. Subhaneke ve bihamdik ve eşhedü en la ve estağfiruke ve